dedi Çok aziz ve müslüman kardeşlerim. Allahu Teala hüzurlerine selamı, rahmeti, bereketi Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden, sözlerinden bir miktarını size şu konuşmamda hakkında Konuşmaya geçmeden önce evvelen ve Efendimiz muhammed Mustafa Hazretleri'nin mübarek aziz ruh-i için, ve cümlesin ve Allah'ın ruhları için, saadet ve meşahit-i ruk-u aliyyemizin cümlesinin de hilafasının ve mülteçüklerinin ruhları için ve uzaktan yakından bu toplantıyı dinlemeye gelmiş olup teşkil eden kardeşlerimizin ahirete imtisar etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının akrabamızın, büyüklerimizin ruhları için ve hayatta olan Müslümanların da sıhhat, afiyet, saadet ve selamet üzere olması için hırsız ihtimayede daim olması için her işimizin önünün sonunun hayır olması için imanı kamil ile ahirete göçüp Allah-u Teala Hazretlerinin keremine mazhar olup cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamız için bir Fatiha, üç ikna şerif okuyup, sonra başlayalım. Evet, Malum olsun ki, Allahu Teala Hazretlerine hamd etmek, verdiği nimetlere, yutuflara, keremlere, insanlara şükretmek, etmek, ve sonrakilerin ibadetidir, meleklerin ibadetidir, peygamberlerin ibadetidir, aleyhissalatü vesselam. Ve yeryüzündeki harif kulların ibadetidir. Ve cennetteki cennete giren ehli cennetin ibadetidir. Nitekim Aa, başlangıçta Adem Aleyhisselam, atamız, büyürümüz Aleyhisselatü Vesselam, yaratıldığı zaman aksırmış. Asırdıktan sonra Elhamdülillah O zaman Başlıyor Allah'ın bir fena etmek Ondan sonra Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bize bildirildiği zaman allah Teala onun Kalbini tufana Garb ettiği zaman hatasından dolayı Ve kendisini Gemi yaptırtıp o gemiye Girmek suretiyle kurtardıktan sonra Ona evretti ve dedi ki ise izette ve teentebe men ma ke alil kulli sen ve senin yanındakiler gemine bildiğiniz zaman ve kulli ilhamüllâhil dezi ne canam in al kamiz vaalim illi vaalim kalımdan kurtaran Allah'a hamd olsun Nuh aleyhisselamın kalıne çok bilhak edildiler çok alay ettiler Nuh aleyhisselam sözünü dinlemediler Nuh aleyhisselam Rabbi inni da'utukum leylamen nahara. Feramizit sem du'a illa siradan biha ayet-i kerimede bildirildiğine göre Ya Rabb diyor ben gece gündüz Rabbime hak yoluna davet ettim. Ancak benden kaçtılar başka bir şey yapmadılar hiç hiçbir hiç, lüpset hiç, hiç tavır takınmadılar diyor. İşte o zalimlerden bizi kurtardığın için sana hamd olsun de, de diye ayet-i de emredilmiş. İbrahim Aleyhisselam Halilullah Rahman Allah'ın Halil'i, dostu aleyhissalatü vesselam dedi ki Kur'an-ı Kerim'den yine öğreniyoruz Elhamdülillahimlezi ve ebeli alezki veri İsmail'e ve İshak İnne Rabbiyle Semiy'e Bana ihtiyarlık halinde İsmail ve İshak'ı nasip eden bağışlayan Allah'a hamd olsun allah Teala Hazretleri duaları işitici, duaları icabet edicidir diye hamd etti Davut ve Süleyman Aleyhisselam dediler ki elhamdülillahi lezi fattalena ala kesin min ibadihil müminin bizi birçok mümin kullarından daha üstün kılan Allah'a hamd senalar olsun peygamber kıldı. Büyük nimetler ihsan eyledi her ikisine de. Sonra ehli cennet de Allah hep orada hamd edeceklerdi diyecekler ki, Ben وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler! Sizleri bir tarafa ayrılın. Ey günahkarlar! Şöyle bir kenara toplanın bakalım denildiği zaman müminler münafıklardan, kafirlerden ayrılıp da böyle başka yerde kalınca diyecekler ki اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اِلَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَلْمِ الظَالِم۪ينَ zalim kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun. Sonra sıratı geçtikleri zaman Elhamdülillahi ki eذهب etti. İnna Rabbena lefakurun kudur. Birden tüm mahzunluğu, korkuyu gideren Allahu Teala Hazretlerine hamdolsun. olsun. Allahu Teala Hazretleri günahları çok mağfiret edicidir. Kullarının şükürlerini kabul edicidir diye hamd edecekler. Sonra hayat suyuyla hepsi şöyle yıkanıp da kuru kuru oldukları zaman cennete baktıkları zaman diyecekler ki Elhamdülillah hedânâ lihâzâ, ve mânkünnâ limette diyenler, lâ en Allah. Bizi şu güzel nimetlere sevk eden, bitiren, kavuşturan, hidayet eden Allah'a hamdü senalar olsun. Eğer O bize hidayet eylememiş olsaydı, biz bu nimetleri nasıl bulurduk, halimiz nice olurdu diye, orada bir hamd edecekler. Sonra, Cennete girdikleri zaman diyecekler ki elhamdülillâhillezî sadakanâ va'dehû ve evresenel arzâ. Ne tebevzeû minel cennetî haytuneşâ. Sizi vaadine sadakat gösterip, vaad ettiği için bize ihra edip cennetine sokan ve cenneti bize taksim edip miras gibi bize veren Allah'a, bizi cennete varis kılan Allah'a hamdü senalar olsun diye cennete girince hamd edecekler. Cennetteki köşklerine kuruldukları zamanda <gülüyor> elhamdülillah illezbi eshebe annel hazen inne rabbena le gafurun şekürün illezbi ahallena darel min minfaklık la yemessinâ fîhâ nesabun ve la yemessinâ fîhâ luhûb ayet-i kerimesinde bildirildiği üzere bizi böyle üzüntülerden kurtarıp da bu Ebedi ikamet yurdu olan cennete dahil eden Allah'a hamdü senalar olsun, fazla ı kereminden bizi buralara soktu, şu nimetlere ertildi diye hamd edecekler. Cennet nimetlerini yedikleri zaman diyecekler ki, Elhamdülillahi Rabbil Alem, çok şükür Allah alemden Rabbine hamdü senalar olsun diye, böyle şükredecekler, hamd edecekler. Hamd kelimesi ölmek demek. Elhamdülillahirrahmanirrahim diyoruz ki her namazda ya Rabbi hani seni övüyoruz. Övgüler, övmeler hepsi sana olsun demek. Elhamdülillah. Ama övmek birkaç övmek sözü var o kadar. Arapça'da birkaç çeşidi var. Övmek kelimesiyle bazen medih derler. Onu Türkiye'de de kullanıyoruz. Falancadan filanca kimseyi medih ediyor. Sena etmek var. Medhül sena etmek diye kullanıyoruz. Sonra bu hamd kelimesi var, çeşitleri var, şükür kelimesi var. Bu hamdin manası şu ki, yapılmış olan bir iyilikten dolayı o iyiliği yapan kimsenin güzel vasıflarını söyleyip sikretmek, övmek, öyle övmek. Yani boş bir sebepten değil de ortada bir iyilik var, bir lütuf var, bir kerem var, bir ihsan var. O insandan dolayı övmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek yani bize dünyanın sayılamayacak kadar çok olan nimetlerini ihsan eden en büyük nimeti zaten iman. Onun arkasından da sıhhat, afiyet, efendim, çeşit çeşit oğul, evlat, mükemmel, mülk, akıl, fikir çeşit çeşit nimetleri var. Her günde her zamanda devam ediyor. Hiç kesilmiyor nimetleri. Yani sana artık verdim yeter kenara çekil demiyor Mevlamız. Hatta günahımızdan dolayı bile kesmiyor kul günahını arttırdığı şey Allah'ın nimeti gene devam ediyor. Biz olsak, kendi çocuğumuz bile birazcık bir şey yaptı mı, hadi bakalım çekil şuraya hadi bakalım seni odaya kapattım, sana bugün yemek yok filan deyiveririz. İbrahim Aleyhisselam çok cömert bir insanmış. Neden seni böyle Allah, Halilullah edindi yani Allah dostu edindi diye şey yaptığı zaman, sorulduğu zaman kendisine onun cevabı içinde bir de diyor ki ben hiç sabah akşam misafirsiz yemek yemedim. Çok cömertmiş, çok misafirpervermiş. Bir gün bakmış sofraya oturacak kimse yok. Geçmiş, gezmiş, dolaşmış etrafta. Etrafta dolaşmış, birisini bulmuş ama mecusi. Mümin değil, iman ehli değil. Ateşe tapandı kimse. Almış getirmiş evine demiş ki ben sana yemek yedireceğim ama... İmana gel. Allah'ın varlığını bildiğini kabul et. Ateşe tapmayı bırak. Demiş ki ben imanımı bırakmam. İnancımı tercih etmem. E ben de sana yemek vermedim. Eve çağırdı halde çıkmış gitmiş. Gidince Allah-u Teala Hazretleri demiş ki ya İbrahim ben onu o ateşe tapmasıyla bunca yıldır bak besliyorum. Hiç rızgını kesmedim. Sen bir yemek veremedin demiş. Onun üzerine bakmış ki hatalı gibi şeyi. Koşmuş peşinden nefes nefese yetişmiş Gel el fiyat Hangi imanda olursan ol. Niye inanırsan inan gel sana yemek vereceğim. Soframa oturtacağım değil mi? Demiş. Bu değişiklik neden? Niye demin öyle diyordun da şimdi değiştirdin fikrini? Allah-u Teala Hazretleri beni azarladı demiş. Ben ona bunca ömür boyu bakı itiyarladı gitti ateşe taptığı halde genel ırkını ve Sen bir yemek vermedin dedi. Onun için geldim deyince o da insafa gelmiş orada. Gözyaşları içinde iman etmiş. Kelime-i getirmiş. Allah-u Teala Hazretleri'nin varlığına, birine ikrar eylemiş. Şimdi e, yani Allah-u Teala Hazretleri'nin bunca nimetleri karşısında onu övmüş oluyoruz. Elhamdülillah demek çok büyük bir söz. Yani Allah'ın bize verdiği nimetleri, lütufları düşünüyoruz. İyilikleri hatırlıyoruz. O iyiliklerin sahibi olan Mevlamız'a, o iyiliklerin sahibi olan Mevlamız'a hamd ediyoruz. Yani, Ya Rabbi, sen bana bunları vermişsin. Sen ne yüce zahtın. Sen ne cömertlerin cömertin Mevlasın. Benim hatalarım, bunca hatam olduğu halde şey yapıyoruz. Hatta ayet-i kerimede geçiyor ki, hakikaten hayret edecek bir şey yübeddilillahu seyyiatihim hasenat Allah iman ehlinin günahlarını da iyiliğe çevirecek, iyilik yapmış gibi yani günahlarının da vasfını değiştirecek iyiliğecek. o kadar geometrik yani günahı da iyiliğe, iyilikten sayacak elhamdülillah demek işte bu, yani yapılan nimetlerin, verilen iyiliklerin ihsanların karşılığında övgü övgüyle karışık şükür demek oluyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri Enes bin Malik Radıyallahu Aleyhden rivayet edildiğine göre demiş ki: Buyurmuş ki: İnallaha Teala le yerda ani'l abdi e yekul el eklede, e yecrabu'ş şerbete se yahmadahu aleha. Allah Teala Hazretleri kulun bir yiyecek yemesinden ve bir içim su içmesinden veya başka bir meşrubat içmesinden sonra kendisine hamd etmesinden razı olur. Nimeti kendisi veriyor da sen bir, bir ağzınla işte elhamdülillah diye veriyorsun. O kadar basit. Ondan hoşnut razı olur kulundan. Onun için hamdi, şükrü elden bırakmamak lazım. Üzerimizdeki nimetlerin kadiri kıymetini bilmek lazım. Düşünmek lazım. İnsan Allah'ın nimetlerini düşünmeli üzerinde nasıl anlayacak nimetleri? Hastaneye bir git bakalım. Hastaneye bir git. Senin sıhhatli olan uzuvlarının, sıhhatinin kıymetini o zaman anlar. Kimisinin kendinde hastalık, kimisinin içinde hastalık, kimisinin aklında hastalık, kimisinin bilmem neresinde hastalık. Geçenlerde birisine anlattılar, Ayakları, parmakları çürüyormuş, çürüdükçe, kesiyorlarmış. Yazık yani geriye doğru böyle. Ne, ne durumlar var? Benim de şimdi seyahatte birkaç gündür, şikayet olmasın Mevla'ya, dilimde bir çatlak gibi bir şey oldu, bir ağrı. Ne konuşabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Su içsen dokunuyor. Ha, demek ki dilimin çatlaksız olması, ağrı maması, ne nimetmiş o zaman aklım başıma geldi. Konuşması bile olmuyor insan. Yani dili dönmüyor ki dönmeyince. Onun için hastalara bakarsın, sıhhatin kıymetini anlarsın. Dünyanın öteki taraflarındaki insanlara bakarsın. Yine bugün bir gazeteye baktım, çöp bir çocuklar diyordum, karınları hastalıktan çekmiş. Bacakları da kemik gibi. Yani hiç et kalmamış. Elhamdülillah bizim memlekette her çeşit nimetler içinde. Yani ekmeğimizin bile tadı başka memleketlerin ekmekleri de yok emin olun. Yani şu bizim ekmeği ne şartta ne kartta bulamazsınız yani. Mis gibi, pamuk gibi, sünger gibi bastığı zaman lastik gibi iner. Ondan sonra pamuk gibi yenilir. İşte böyle insan nimetlerin kadirini bilmeli etrafına bakın. Esma binti Yezid radıyallahu anha demiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin şöyle, şöyle buyurduğunu duydum. Ne demiş Peygamber Efendimiz? اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْاَوْوَل۪ينَ وَالْاٰخِر۪ينَ evet. allah Teala Hazretleri, evvelkileri ve sonrakileri topladığı zaman Ne zaman? Ahirette insanların hepsi kabirlerden kalkacaklar, mahşer yeri denilen yerde ara meylerinde bütün insanlar, evvelkiler, ahirdekiler hepsi toplanacak oraya. Hesap var hesap var. Hep herkes toplanacak. Yeciü münadin feyunadi bir sultan, yisme uhlukala Bir midacı, bir seslenen kişi çıkacak ordaya, seslenecek, Bütün mahluk onun sesini duyacaklar. Hiç duymayan, ah gürültü oldu, uzakta kaldım, duymamak filan durumu yok. Herkes duyacak o sesi. Diyor ki Peygamber Efendimiz Seya lemu ehlul cemil yeme men evla bil kerem. O zaman oraya toplanan ahali kimin Allah'ın lutfuna keremine daha layık olduğunu o zaman bilecek. O zaman o kalabalıkta ne diyecek o münafık o seslenen şahıs ne diyecek? Li yakum ellezine tatajafa junubuhum anil mabaci'e key yakunun lahum diyecek ki yanları yanları yataklardan yana kurumuş olanlar ayağa kalksın. Ne demek yanları yataklardan yana kurumuş olan? Bu Arapça bir tabir. Gece yatmıyor da yan tarafı yatak görmüyor da yani yaslanmıyor, sırtı yatak görmüyor da Allah'ı zikrediyor gecelerde herkesin uyuduğu zamanlarda Allah Allah diyor la ilahe illallah diyor Allahu Teala Hazretlerini tefekkür ediyor zikrediyor fikrediyor evvela onlar kalksın diyecek münal. Kalksın bakalım şu geceleri uyumayanlar, Allah rızası için uykusunu terk edenler. O zaman feyakumule kalkacak o şarıslar ama rahım halil onlar çok az kimseler oldu. Bakın şimdi biz elhamdülillah nasip oldu. Allah'ın Beytullah'ını ziyaret ettik, hacca gittik, geldik. Hadis-i şerifleri o münasebetle şöyle okuyordum, yanımda götürdüğüm kitapta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, ''Benim şu mescidimde, Medine-i Binevere'deki mescidinde, kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan bin kat daha üstündür.'' Beytullah müstesna. Beytullah müstesna. Yani Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerrefe'nin olduğu, Beytullah Müstesna. Orası da yüz e, bin misli sevap. Yüz bin misli oluyor. Yani bir namaz kılıyorsun, yüz bin defa şey yapmıştın. Anladın mı şimdi ey cahil, ey Müslümanların hacına karışan, anlayamayan onu, neden hacılar bunca sıkıntıları, paraları döküp, sıkıntıları göze alıp da oralara gidiyorlar? Orada bir namaz kıldı mı, yüz bin oluyor. Sen yüz bin reket namazı ne, namazı ne zaman kılarsın? Nasıl kılarsın? Mümkün mü yani kılmak? Onun için gidiyor işte onlar oraya. Eğer bir kere hacca giden bir daha gitmesin, memleketimizden mektep yapsın, çeşme yapsın. Ya, onu da yapıyor zaten, onu yapan başkası değil ki. Hacı amcalar hep şu mektepleri yapanlar, yolları, çeşmeleri, hayır ve yapan gene hacılardır. Çünkü insanın kalbi imanla yumuşamadıktan sonra bu keseden bu para çıkmaz. Daha başka keselerden para tırtıklamaya bakar insan. Mümin olduğu zaman o kesenin ağzı açıklıyor. Allahu Teala Hazretlerinin vaadini biliyor. Allahu Teala Hazretleri Allah yolunda manını infak edene daha fazlasını verecek diye Biliyor, imanı kuvvetlenince verebiliyor. Pekisi veremiyor. Gidiyorsun yanına milyonları var. Efendim bilmem bir yıl başında eğlenmek için bir milyon lira para atıyor. Bilmem nesine, bilmem ne yapmak için şu kadar şey yapıyor da yazlık ev, kışlık ev şunu, bunu bilmem ne bir hayır işi için bir para çıkartıp vermiyor. 50 lira veriyor. 50 lirayı ben aman kardeşimden alıyorum 50 lirayı bir caminin inşaatı için. Daha fazla veriyor amal kardeşim, anlının teriyle çalışan kardeşim daha fazlasını veriyor. İşçi kardeşim daha çok veriyor. 50 lira verebiliyor. Yani yasak savmak birlikte O vermek de, o hayırlı insan olmak da, başkalarının hayırını murat etmek de hep o imandan sonra oluyor. O iman da işte öyle oluyor. Oraya gidince insan bak bir de şey duydum yaya hac etmenin sevabıyla ilgili bir hadisi şerif diyor ki Kimse yaya yaparsa hacını peygamber efendimiz her adımına 700 yüz harem-i şerif hasenesi verilir. Diyorlar ki ya Resulallah harem-i şerif hasenesi ne oluyor? Nedir ki o? Yüz bin misli diyor. Yüz bin misli. 700 de çarp. 70 milyon hasene ediyor her adımın. Ne kadar sevaplar ne kadar hayırlar. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi tekrar tekrar... <gülüyor> Haçlar, umreler yapmaya muvaffak eylesin. Tüzelecek, bu fakirlik gidecek, bu menfi şartlar gidecek, zenginleyeceğiz, etrafa daha para dağıtacak hale geleceğiz. İnşallah nice haçlara gideriz, nice ömrelere gideriz. Şimdi fakirlikten efendim gitmesin, etmesin filan diye bir sürü kayıtlar konulmuş. Tüzelir inşallah. Bunların hepsi gelir geçer. Ha, demek ki bu lafları neden söyledim biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz böyle yüz bin misli sevap diyor da bunların hepsinden daha hayırlısını size söyleyeyim mi diyor. Bak şimdi hepiniz dersiniz ki haç mevzimi geçti. Zaten ben hacca gidemiyorum. Türk hükümetinin şu kararları var, Suud hükümetinin bu kararları var. İçinizden öyle geçiyordur. Vah, keşke ben de gitseydim de ya yaya yapsaydım bile. diye düşünüyorsunuz ama Peygamber Efendimiz bu sevapları söyledikten sonra diyor ki bunlardan daha sevaptasını size söyleyeyim mi? Gecenin içinde kılınan iki rekat namaz diyor. Her gece kalkıp da Allah rızası için kılınan bir namaz var ya, teheccüd namazı dediğimiz. O namaz bak o Mekke-i Mükerreme'deki namazdan da tüm diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz söylüyor. Kaç defa okudum? Kaç defa okudum? Hatta başka yerde hadis-i şerifte okudum ki, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz ''Rekatâni minel leyli hayrun minet dünya ve ma Gecenin içinde kılınan iki reket çık namaz, dünyadan da dünyanın içinde mevcut olan nesi varsa hepsinden de daha hayırlıdır. Hiç yapmıyoruz, bak, kılımız kıpırdamıyor. Uykuyu terk etmek işimize gelmiyor. Ama Muhammed Ali'nin falanca ile boks maçı var deyince milletin hepsi o gece uyumuyor. Sabaha kadar. Allah akıp fikir versin. Bizim Müslümanlığımız çok zayıf. Yani bizim bizim Türkiye'deki Müslümanların hali çok çok yazık. Çok zavallı Müslüman kardeşlerimiz. Çok mazlum, çok zavallı. Hiç öğrenmemişler dinlerinin inceliklerini şeylerini. Allahu Teala Hazretleri kucak kucak rahmet dağıtıyor. Haberleri yok. Horul horul uyuyorlar. Nasıl uyuyor? Gece 12'ye kadar televizyon seyrediyor. O kalkamaz hocam o. Nasıl kalksın? Televizyonu seyrediyor, istiklal marşı şey yapıncaya kadar, bayrak göndere çekilinceye kadar televizyonu seyrediyor. Ondan sonra televizyonu kapatmayı bile unutarak bir uykuya dalıyor. Ne teheccüden bahsediyorsun sen? Sabah namazda gidiyor. Bak şu televizyonun şeyine. Bize ettiği oyunlara. O televizyonu yastıdan sonra şıp kapatacaksın. Zaten yastıya kadar ki programda ne varsa... Çoluk çocuğa öğreteceğiz, öğreteceğiz filan diye öğretici programlar. Ondan sonraki keyif. Şıp kapatacaksın, yatacaksın yatağı da şu gecenin iki rekat namazını kılmaya çalışacaksın. Bak bahşer ehline ilk önce onlar ayrılıyor ilk önce. Geceliğin uyumayanlar, yan tarafları yataktan yana kurumuş olanlar, terin ıslaklığı, sıcaklığı yok, yani kurumuş, yanı yatak görmemiş ki ibadet etmekten, onlar kalksın diyor ilk önce. Neden öyle? O muhabbet alameti de onda. Muhabbetin de karşılığı hiçbir şeyle ölçülmez. Sen Allah'ı sevdiğin için bir göz döktün mü hiç? Allah sevgisinden gözyaşı döktün mü işte o cehennemin ateşini söndürüyor. Başka hiçbir şeyle sönmüyor. Allah'ı sevip de Allah sevgisinden gözünden yaş dökebildiysen. Hocalara çatarlar, hacılara çatarlar efendim tarikatlara şeylere çatarlar, tasavvufa çatarlar filan ama Kur'an-ı Kerim'de var Allah'ı zikretmek. Bak işte hadis-i şerifte var geceliğin kalkıp yanıp yakınmak. Ne çatıyorsun, Allah cennetini, cemalini ibad ediyor, teşvik ediyor. allah Teala Hazretleri cümlemizi muhabbetiyle şereflendirsin. O sevmezse, Allahu Teala Hazretleri sevmezse sevgisini vermez insan sevgisini sevdiğine verir. Sevgisini kazanmak için de bizden bir şey lazım. Bizden gayret lazım. Ne yapacağız? Biz de itaat edeceğiz, boynumuzu bükeceğiz, kusurumuzu itibar, itiraf edeceğiz. Ya Rabbi beni affet, ben çok hatalı bir kulluk ettim. Biz sana dair iş yapamadım diyeceğiz, tevbe istiğfar edeceğiz. Yanıp yakalayacağız, ağlayacağız, sızlayacağız. allah Teala Hazretleri çok edeceğiz. Sevdiği zaman Yavaş yavaş sevgisine layık oldukça biz, o da sevgisini ihsan edecek de, nihayet sevmek şerefine erileceğiz. Demek ki ilk önce bunlaraymış kitap. Sonra tüm meyunadiyi, sonra o nidacı şahıs melek yine nida edecek diyecek ki: Liu liyakumille dine kane'tla tülhihim ticaretun ve la beyun andikrilla. Haydi, ticaret ve alışveriş, Allah'ın zikrini engelleyememiş olan kimseler kalsın. Ticaretin ve alışverişin, Allah'ı zikretmekten al koyamadığı o zikrullaha bağlı kimseler kalsın diyecek bu sefer. Aa, bu sözün altında neler çıkıyor? Bak, demek ki bizim ticaretlerimiz, biz kar edelim diyoruz ama bizi ahirette zarara da uğratabiliyor alışverişlerimiz. O dükkanı neden açtık? çocuk çocuk para kazansın diye açtık ama demek ki Allah'ın zikrinden alıkoyuyorsa zarar. Ticaret ve alışveriş insana Allah'ın zikrinden alıkoymayacak. Namazın vakti geldi mi biz gene şeyde alışveriş yapıyoruz. Hicaz'da dükkanda eşyalara bakıyorduk. Dedi ki vakti salah, vakti salah akşam vakti daha yani böyle ikindiden sonra gitmiştik biz akşama da yarım saat filan var belki 15 dakika var namaz vakti namaz vakti diyor alışverişi kapattık diyor adam hemen tezgahları şey yaptı kepekleri çekti kilidi verdi camiye gitti camiden sonra buyur diyor gene bana yani namaz için kapatıyor bak alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoymamanın bir misali için alışverişi yapıyor. Ama namaz vakti geldi mi kapatıp hemen şeye gidiyor. Orada ezan okunduğu halde burada alışveriş, orada bir bereket olmaz işte. O zaman o zaman o alışveriş seni Allah'ı zikretmekten alıkoyuyor demektir. Şeyde de cuma günü de ne diyor? Allahu Teala azetüp cumayı Fars kıldığı ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhullezina amenu. Ey iman sahipleri. Ey iman edenler. اِذَا نُوْدِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَاءَ Cuma gününde namaz için nida olunduğu zaman فَسْعَوْ اِلَى زِكْرِ Allah'ın zikrine koşun. Demek ki zikir illa oturup tesbihle Allah Allah demek değilmiş. Camiye gelip namaz kılmak da zikirmiş. Şu toplantımız da zikir meclisidir Yani şu meclis, ne meclisi? bazı Zikir meclisi aynı zamanda. Neden? Allah'ı anıyoruz, Resulullah'ı anıyoruz. Allah'ın emirlerini söylüyoruz. ve Resulullah'ın emirlerini söylüyoruz. Bu da zikir meclisidir. Oturmuş halka olmuş olup da Allah Allah la ilahe illallah desek o da zikir meclisi bu da zikir meclisi. Namaz da zikir. Namazda zikirlerin mükemmeli. Mükemmellerin mükemmeli. Yani bizim dinimizin ibadetlerini başka dinlerin ibadetleriyle hiç mukayese ettiniz mi bilmiyorum. Zaten kendi dinimizin inceliklerini bilmiyoruz. Ekseriyetli insanlar bilmez başka dinlerin ibadetlerinin ne olduğunu. Bizim dinimizin ibadetleri harika. Güzeller güzeli. Yani her işi hikmet. Şu haccın güzelliğini tarife imkan yok. Bütün Müslümanlar bir araya geliyor. Oradan biz Afrikalıları gördük, Endonezyalıları gördük, Afganlıları gördük, Pakistanlıları gördük, Yugoslav hacılarını gördük, efendim bilmem, Amerika'dan gelmişleri gördük, Dünyanın Avustralya'dan gelmişleri gördük. Her yerinden Müslümanlar. Var mı böyle bir başka ibadet, başka bir milletle? Çok şükür Ya Rabbi, bizi Müslüman ettiğin için sana ne kadar şükredecek, ne kadar hamd etsek azıdır. Şu namaz gibi bir ibadet var mı? Şu namazın günde beş vakit olması kadar güzel bir ibadet var, güzel bir şekil var. Sabah yiyin bizi hizaya çekiyor, öğleyin bizi hizaya getiriyor, ikindi de bizi hizaya getiriyor, akşamda bizi hizaya getiriyor, yatsıda yatmadan evvel bizi bir şöyle temizliyor, patlıyor. Günde beş defa şıkır şıkır, pırıl pırıl yıkıyor bizi namaz. Farkında değiliz yoksa bizim kirimizden, pasımızdan katranlar korkardı. Katrandan kara olurdu bizim halimiz. Ama bu namazlar bizi yıkıyor, temizliği. Ne güzel. Namazın kendi şekli ne güzel. Dinimizin lezzetine varamıyoruz, tadına varamıyoruz yani. Ondan sonra o rükönün güzelliği, o secdenin güzelliği. Ya bir şu benim anlım var ya, şu şerefli anlım. Hiç kimsenin önünde eğilme düşü başım. Hiç kimseye eyvallah demedim ya Rabbi. Senin için başımı yerlere koyuyorum. Toprak da olsa, taş da olsa başımı yerlere koyuyorum. Sen büyütter büyüyorsun. Yani her ibadetin bir çok bir çok hoş hali var. Şu Ramazan Ramazan orucunun güzelliği. Hangi dinde var? Hristiyanlar bozmuşlar teriz yapmışlar. Hamursuz bayramı, bilmem nesiz bayramı, et yemezler, süt içmezler filan. Ne kıymeti var? Oruç oruç insanı insanı terbiye ediyor, eğitim, ruh eğitimi, sabra alıştırıyor. sonra fizik bakımdan harika bir şey. Bir ayet iz yapıyorsun. Fazla yağlar bilen diyor. Vücudun tekrar sıhhat kazan. Yenileniyorsun. Nereden baksan güzel yani. Allah'a hamd senalar olsun ki bizi Müslüman etmiş. Her ibadeti güzel. Her ibadetini yaptıkça dünya ahiret fayda var. Demek ki ikinci ticaret ve alışverişin kendisini Allah sikkelen alı koyamadık kimselere kalkın deniliyor. Kalkın bakalım en iyi vefakar Müslümanlar. Ey alışverişin içinde bile dünyanın parası, pulu, hesabı, vahit konusuyken şıp diye onu kesip de benim huzuruma gelen, beni zikirden vazgeçmeyen, benim yolumdan ayrılmayan, beni unutmayan, beni unutmayan, aklı daima bende olan kullarım. Kalkın bakalım sizi mücafatlandıracağım diye. O mahşer halkı titrişip dururken onlara da sesleniyor Allah'a İşte o Allah'ı unutmamak her anda Hatta yedi sınıf insan arşı ı alanın gölgesinde gölgelenecektir diye o meşhur hadis-i şerif var. Hadis-i şerifi çok pek çok sahabi tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Orada bir tanesi de o yedi sınıftan bir tanesi de aklı mescitte olan müminler diyor. Kalbi gönlü mescitte takılı kalmış namazdan çıkıp tekrar öteki namazdan mescide gelinceye kadar aklı mescidde olan müminler de aşı alanın gölgesinden mükafat eden nurdan minberlerin üzerinde duracaklar. Neden? Aklı fikri Allah'a ibadette talihinde. İşte öyle kimselere kalkın bakalım diyecekler. Kalkacaklar, tabii mütasip edilmek için, cennete doğrudan duruyor, sokulmak için çağrılıyor bunlar. feyekumune vehum kalil ama onlar da az Demek ki insanların ekseliye şu dünyanın zevkine, safasına, ticaretine şeyine alışmışlar da terk edemiyorlar onları ve böylece eee zarar ediyorlar ahireti unuttukları için. sonra o melek tekrar çağıracak, seslenecek. Liye liye kumillezine kanu yahmadun Allah taala fis-sarai Haydi, iyi günlerinde de, sıkıntılı günlerinde de, sevinçli zamanlarında da, zararlı, sıkıntılı zamanlarında da Allahu Teala hazretlerine hamd edenler kalsın, diyecek. وَيَكُمُونَ وَهُمْ kalil, Onlar da kalacaklar ama onlar da az. Demek ki insanların, وَقَلِيلٌ min اِبَادِيَا şükür, Benim kullarımdan çok az şükrünü ifa edebilen, şükredici kuldur dediği bir ayet-i İnsanların çoğu demek ki ham işini güzel yapamıyorlar. Allahu Teala Hazretleri bizim gözümüzü, gözümüzün perdesini kaldırsın. Gözümüzü açtırsın. Basiretimizi açsın. Gönlümüzün pasını gidersin de Allahu Teala Hazretlerine hamdetmenin, şükretmenin lezzetine erdirsin. Her halde, her durumda Allahu Teala Hazretleri hamdeden, baslayanların zümresine bizleri dahil eylesin. ثُمَّ bu سَائِرُ النَّاسِ Sonra insanlar, diğer insanlar hesaba çekilirler, diyor. Demek ki bunlara hesap yok. İlk önce bunlar kalkacak. İlk kalkacak gece ibadet edenler. Hadi bakalım geceleyin uyumayıp da beni zikredenler kalksın. Onlar kalkacaklar, sevk edilecekler cennete. Ondan sonra alışverişin Allah'ı zikretmekten alıkoyamadığı o Allah'ın sevgisizlikle daima işlerinde canlı olan kimseler kalkacak. Ondan sonra iyi hallerinde de sıkıntılı zamanlarında da Allah'a hamd edenler kalkacak. Şimdi bu Allah'ı her zaman zikreden denildiği zaman bir hususu da hatırlatayım. Tabi ticaret ve alışveriş insanı Allah'ın zikrinden alıkoymaz deyince bir misal verdik. O misalden ibaret sanır bazı kimseler. Hani demek ki ezan okunduğu zaman tüccar dükkanını kapatıp giderse tamam gibi düşünür. Öyle değil. Büyüklerimiz bu işi daha da incelemişler ve sonunda demişler ki insan Allahu Teala Hazretleri'ni zikretmeye kendini alıştırmalı. Allah'ın zikrine kendini alıştırmalı. Onun usulleri var. Onun her şey çalışmakla oluyor, ya o da çalışmakla oluyor. Zikrullah'ı kendisine alıştırdığın zaman allah Teala Hazretlerinin zikri kişinin gönlüne yerleşiyor. Şimdi ben şu kitabı size anlatmak için okuyordum. Bizim torun ön tarafta tutturdu, La ilahe illallah demeye başladı. Aferin, maşallah dedikçe de devam ettiriyor. La ilahe illallah. Küçük çocuk yani La ilahe illallah diyor. Şimdi insan öyle La ilahe illallah, Allah diye diye alıştırdı mı kendisini bir hale geliyor İçi Allah demeye devam ediyor konuşuyor içi Allah diyor Efendim başka işle meşgul oluyor içi Allah diyor yürüyor içi Allah diyor bu hale geliyor insan hatta daha ilerisini söyleyeyim yani nazariye değil gözümle gördüm kulağımla duydum için söylüyorum uyuyor Allah diyor uyurken Allah diyor uyuduğu halde. Nereden biliyorsun uyuduğunu? Belki uyumuyordur da yatarken Allah diyordur. Hayır. Horul horul horlutusundan biliyorum ki uyuyor. Horul diyor çünkü. <gülüyor> diye horul diyor. Tamam. Derin bir uykuda. Fakat Allah Allah Allah Allah Allah Allah demeye devam ediyor. Neden? Zikrullahla çok meşgul oldu. Zikir gönlüne yerleşti. Otomatik olarak devam ediyor. Yani gönlü, gönlü devamlı Allah demeye devam ediyor. İşte o hal, bak Süleyman Çelebi sessiz sedansız bize asırlardır söylüyor da farkında değiliz. Her nefeste Allah adın demüdam Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşkıyla disan, dökülür cümle günah, misli hazan, ismi pakin, pâk olur zikreyle ya. Her murada yiymişim Allah diye. Şimdi her nefeste Allah adım bir müdahım diyor Süleyman Çelebi. Ne yapıyorduk şimdiye kadar? Omuz ya Öyle demiş ama şair. Mübalağlandırmış ondan söylüyor. Her nefeste ben nasıl Allah diyeyim? Yemek yiyeceğim, uyuyacağım, kalkacağım, çeşitli işlerim var, konuşacağım. Her nefeste ben nasıl Allah diyeyim demez miydik? Ama o demek ki mutasavvuf o adam. O adam doğrudan doğruya çok ince bir şeyi söylüyor. Benim Demin söylediğim şeyi söylüyor. İnsan kendini zikrullaha alıştırdığı zaman her nefeste bir defa değil, pek çok defa Allah der. Ve Ehlullah'ın kitabında okudum ki, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin kitabında okudum ki, Böyle zikri müdama ermiş kimseler, yani daimi zikre ermek durumuna gelmiş kimseler yüzünde baki oldukça kıyamet kokmayacak. Kıyamet bundan kesildiği zaman kopacak. Yani devamlı zikir durumuna erişebilmiş, zikri müdama ermek olan kimse mevcut oldukça Allah bu dünyanın ömrünü sürdürecek. İşte insan böyle buna da çalışır da, gönlünü Allah'ın zikrine bağlarsa başka hangi işi yaparsa yapsın, Allah demeyi içinden devam ettirebilir. Asıl ''Nicâbin lâ türzîhim ticâretin ve lâ bey'un an zikrillah'' işte bu. Yani alışverişi yaparken de, kumaşı ölçerken de hiç Allah der müşterinin hesabını alırken, verirken, parayı alırken, verirken de işi Allah der. Söylediği sözü söylerken de Allah diye diye söyler. Allah'ın rızasına uygun söyler. Allah'ın rızasına aykırı söylemez. Karşıdakinden birazcık para alacağım diye, efendim e, ticaretim çok olacak diye, yalana dolana sapmaz. Birisi duydum, alışverişte dükkanın sahibi demiş ki, sen Müslüman bir insansın, hadi sana 10 lira daha tenzilat, yok demiş, vazgeçtim almıyorum senden maalesef. Ben demiş Müslümanlığımı pazarlık mevzu yapmam. Ben Müslümanlığımdan, ecri Allah'tan bekliyorum. Ne ince düşünenler var. Ondan sonra insanlar işte hesapla hepsi hesabı görecekmiş demek ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. katade Hazretlerinde rivayet edildiğine göre peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde de şöyle buyurmuş erbaun men u'tiye hünne fakat u'tiye hayreyi dünya vel ahiret dört şey vardır ki kime bu dört şey verilmişse o kimseye dünyanın ve ahiretin hayrı verilmiş demektir bu tür şeyi sayıyor Peygamber Efendimiz sonra lisanun zakir. Birincisi zikredici bir dil sahibi olmuşsa. Dili zikrediciyse bir insan. Neden öyle? Demin işte Süleyman Çelebi'ye söylettik ya, bir kez Allah deyse aşk ile lisan dökülür, cümle günah lisandan. Bir kere içinden aşk ile Allah dedin mi? İçinden gelerek. Bir kere Allah desen günahların Sonbahar yaprağı gibi dökülüyor. Her murada erişir Allah diyen. Allah diyen her murada erişiyor. Onun için. İkincisi, ve kalbun şakir. Şükredici bir gönlü sahip olduğu mu insan? Tabi şükrün de şeyini söyledik esasına. Şükreden insan, uyanık bir müslüman demektir. Üzerindeki nimetleri gözlüyor demektir. Allah'ın bana nimetleri nedir diye onları takip ediyor, tefekkür ediyor demektir. Mütefekkir bir insandır ve Allah'ın verdiklerini, Allah'tan geldiğini biliyor, ondan dolayı şükredici. Böyle bir insan, böyle bir arif kimse ne mutlu ve bedenin sabirun ve sabredici bir bedene sahip olan kimse niye sabredeceğiz? her şeye sabredeceksin. Bu dünya rahat dünyası değil, ahiret rahat dünyası. Bu dünya çalışıp kazanma dünyası. Bu dünya ahiret için sevap biriktirme dünyası. Bu dünyada insan iyi Müslüman olmak istediği zaman cümle cihan halkı kendisine düşman olur. Bir Müslümanın etrafını düşmanları sarar. Hatta Müslümanlardan düşmanları olur. Haset etmek suretiyle. Hasetçi düşmanlar olur. Münafıktan düşmanı olur. Kafirden düşmanı olur. Nefis var, şeytan var. Dünyanın zevki sefası var. Zavallı Müslümanın her tarafı düşmanlarla çevrilmiştir. Hücum eder böyle belalar, sıkıntılar, hücum eder. Eh, bu fukaracığa da tabir etmek düşer. Sonra Müslümanlık meşakkatle imtihan üzerine kurulmuştur. Çünkü zevk-i hakiki Müslüman ile zayıf insan kolay ayırılmaz. Asıl cefada belli olur. Sen bir kimsenin seninle arkadaşlığını nerede denersin? İyi gününde belli olmaz. Sen çok para kazanıyorsun, köşkün var, sabah akşam ziyaret çekiyorsun, o da sana geliyor efendim diyor, canım kardeşim diyor, boyununa bir Şimdi bu senin has kardeşin mi? iyi gün de belli olmaz. Sıkıntılı zaman da belli olur. Onun gibi Müslümanlıkta da Allahu Teala Hazretleri kişinin imanını ölçmek için hakiki mi, değil mi? Aşkı var mı? Sadık mı, kazık mı? Aşık mı? Değil mi diye anlamak için sıkıntılar koymuş allah Teala Hazretleri. Çeşit çeşit sıkıntılar. Nedir? Mesela sabah namazı bayağı zor geliyor bazı insana. Sabah namaz için kalkmak kolay değil yani. Yataktan kalkacaksın. Şimdi mevsim soğuğa gittikçe daha da başlayacak iş. Hazır yatağı sıcacık ısıtmışsın. Ondan sonra namaz vakti gelmiş kalkacaksın. Zaten gece geç yatıyor insan. Gece geç yatınca kalkmak bir ayda zor oluyor. Bak bir meşakkatle imtihan. Ramazan'da meşakkat var. Aç duruyorsun. Sonra cihat çok meşakkatli. Allah yolunda cihade emretmiş dinimiz. Cihad edeceğiz. Can vereceksin. Mal vereceksin. Malınla, canınla cihad edeceksin. Doğru. Meşakkatli. Çok sıkıntıları var. Şu Beyrut'u okuyor musunuz? Beyrut'taki Müslüman kardeşlerimizin neler çektiğini biliyor musunuz? O Hristiyanların, Yahudilerin el birliğiyle kardeşlerimizi pransa gibi nasıl doğradığını biliyor musunuz? Evlere girip çocuklara varıncaya kadar kadınların çocukları kestiğini biliyor musunuz? Zor. Çok zor cihat. Çok zor. Bizi nasıl itham ediyorlardı hainler? Müslümanlar işte kılıç kuvvetiyle yayılmış da şöyleymiş de böyleymiş de işte bilmem şöyle. Bak fırsatı buldular nasıl şey yapıyorlar? Onların hepsi dün bizim bağrımıza basıp beslediğimiz kimseler onlar. Dün kendi memleketimizde barındığımız, barındırdığımız, ticaret imkanı verdiğimiz, en güzel köşelerde oturduğumuz, efendim hiçbir şeyine bir şey demediğimiz, kanunlara uyduğu müddetçe ses çıkartmadığımız insanlar. Bak nasıl fırsat eline geçince çoluk çocuk demeden kesiyor. Eskiden beri böyleydi bunlar. Hiç değişmedi huyları. Yalnız biz gaflete düştük. Eskiden beri kudusu aldılar. Hücüsü aldıkları zaman, haçlılar kuvvetli oldukları zaman, hücüsü aldıkları zaman, kadın, ihtiyar, çoluk, çocuk demeden hepsini kestiler. Selahattin bir sonra, Allah razı olsun, çarpı üstü şey yaptı da, kurtardı marun, tarih kitaplarında da okundu, Hiç değişmez bu adamlar. Çünkü insanı insan yapan imandır, Allah korkusudur, İslamdır, öteki dinler de nakit. Güya Hristiyanlık'ta bilmem şöyle olacakmış böyle olacakmış filan yani ne yapalım. bize karşı kendi aralarında mezhep ihtilaflarından Avrupa'da çok korkunç katliamlar yaptılar. Paris'te öteki mezhepten olanların kapılarını işaretlediler de bir gecede hepsinin üstüne hücum ettiler. Sokaklarda koyun keser gibi kestiler kendi şeylerini. Farklı inançta değil. Onun için şimdi bunları neden söylüyorsun hocam? Gözümüzü açalım gözümüzü açalım. Bize gavurdan dost olmuyor. Olmaz. Biz kuvvetli olduk mu yumuşak nezaketli gibi görünürler ama içlerinde nezaket yoktur. Çünkü insana nezaket imandan gelir. Allah korkusundan gelir. Ben onları kesmemişim. Neden? Allah'tan korktuğumdan. Yavuz Selim kesmemiş de defolsunlar benim memleketimden demiş. Ya iman etsinler ya da defolup gitsinler demiş. Başka memlekete gitsinler demiş. Cehilistan Efendi karşısına çıkmış sen demiş bir şey böyle deme demiş yani dinin şudur demiş budur demiş filan biz Balkanlar'da üzümlerini yediğimiz zaman üzüm kütlüklerine ortada sahibi yok diye parayı bağlayış bağlamış öyle gitmişiz biz Katliyen bizim ordumuz ta Peygamber Efendimizin o ilk zamanlarındaki harflerinde gönderdiği seriyelere verdiği talimatlarda vardır kadınlara dokunmayız. Çocuklara dokunmayız. Savaşmayan ihtiyarlara dokunmayız. Fiilen karşımıza çıkıp da bize, canımıza kastedenlere dokunuruz. Hurmalıkları yakmayız. Mala, mala zayiat verdirmeyiz. Bizim harbimiz bile, harbimiz bile insanlık numunesidir, fazilet numunesidir. Onlarınki de kalleşlik numunesidir. Hep öyle olmuştur. Neden? Bunun bir sebebi var, bir temeli var. Neden? Biz müminiz. Biz Allah'tan korkuyoruz. Şu kıyamet gününü düşünüyoruz. Hepimizin bak yüreği hop hop hopluyor. Keşke, keşke o ilk önce kalk diyen zümreden olsak diye. İmanımız var. Ahirete imanımız var. Ahireti düşünerek yaparız. Diye. Savaşı bile öyle yaparız. Savaşı bile Allah Allah diye diye yaparız. Kefenin boynumuza dolarız öyle gideriz. Allah emrettiği için savaşırız. Tavuk kesmez belki o gaziler. Kıyamaz yani. Öyle yumuşak huyludur ama Allah emretti ne yapalım memleketi korumak bahis konusu oldu diye şey yaparız Osmanlıların yaptığı savaşların hepsi haçlı seferlerine müdafaadır Osmanlılar hücum savaşı yapmamışlardır daima onlar saldırmışlardır biz de müdafa etmişizdir Allah bize vermiştir seferi yenmişizdir yani bizim ecdadımız biz efendiler efendisiyiz ama onlar bizim evimizde beslendiği halde bizim beslememiz olduğu halde Bizim, bak Yahudileri biz İspanya'da Hristiyanlar keserken gemilere bindirip kendi memleketimize getirdik. Bu da ehli kitaptır diye. Bak şimdi yaptığına Beyrut'ta. Beyrut'ta yaptığına bak. Onun için Müslüman gözünü açacak. Müslüman gözünü açmazsa zaten dünyanın her yerinde Müslümanlara karşı bir hücum var. Dünyanın her yerinde Amerika'nın Müslümanlardan korkusundan Avrupa'nın korkusundan, İsrail'in korkusundan, Müslümanlara karşı çevirdiği, hazırladıkları dolaplar dönüyor her yerde. Ama Müslümanlar birleşmesin. Ama Müslümanlar birbirini desteklemesin. Ama Müslümanlar birbirinin yardımına gelmesin diye her beldedeki Müslümanlara bir tazlik var. Bu tazlike alet olanların Allah başına akıl versin veyahut başından def etsin Müslümanların yeri. Hepsi parça parça o Beyrut'teki katliamın hainlerine yardımcıdır. Hepsi bir derece. Afrika'da da, Mısır'da da, bilmem, Irak'ta da, şurada da, burada da hiç değişmez bu kayda. E ne var o zaman? Müslüman gözünü açacak, Müslüman Müslümanlığına sarıldığı nisbette dünyada ahirette rahat eder. Müslümanlığından uzaklaştığı nisbette çok acı şeylerle karşılaşır çok acı şeylerle karşılaşırsınız. İster misiniz çocuk çocuğunuzun düşmanın kılıcı altında, silahı altında kalmasını istemezsiniz. O halde Müslümanlığınızı sımsıkı sarılın. Müslümanlığınızı sımsıkı kavi ayakta tutun. Çünkü bizim devletçede, de milletçe de bakamız, selametimiz iyi Müslüman olmaktır. Biz İslam'dan koptuk mu bizi bu Avrupa yer yutar, Amerika yer yutar, Rusya yer yutar. Bizim imanımız koparabildiği nisbette, bizim gençlerimizin, insanlarımızın gönlünden imanı koparabildiği nisbette komünist veya başka bir şey yapıyor. Onun için bizim vakağımız şeydedir. Şimdi söylenecek çok söz var da az sözden çoğunu alip olanlar anlar. Onun için sımsıkı Müslümanlığa sarılalım. allah Teala Hazretleri Bizi yolunda çalışan kimseler eylesin. Bedenimiz biraz meşakkate sabretsin, alışsın. Bu beden bu yumuşak yaylı yataklarda yatmak için yaratılmadı. Müslümanlık o yataklarda elde edilmez. Biraz beden meşakkat çekecek. Çalışacağız, koşturacağız Allah yolunda. Emri maruf nehi münker yapacağız. Emin olun tahsilli, yüksek tahsilli dediğimiz, baya baya şöyle yüksek mevkilere çıkmış insanlara konuşsanız, İslam'ın iyisini bilmiyor. Haberi yok. Kabe'de yatıyor sanıyor Peygamber Efendimiz. Yahu Kabe, Beytullah, o Mekke'de Peygamber Efendimiz bile midevrede. Peygamberin kim diyorsun? Başka isim söylüyor. Bilmediğinden söylüyor. İse Hz. Muhammed diyecek ama Hz. Muhammed mi, Hz. Ebu Bekir mi, Hz. Ali mi, Hz. Osman mı bilmiyor. Yani 5 tane isimden, 10 tane isimden altından gelen bir tanesi şıp söylüyor. O kadar cahit. Namaz nedir? Bizim dinimizin faziletleri nelerdir? İbadetlerimizin üstünlüğü nelerdir? Neden Avrupa'daki, Amerika'daki insanlar Müslüman oluyor? Haberiyor. Elindeki nimetten haberiyor. Babasının, dedesinin yolunu bırakmış, bir yol tutturmuş. O yol da onu çıkmazsa götürmüş. Kafasını duvara çarpmış, kanıyor anlı. Duvara çarpmış çünkü taşa çarpmış kafasını. O yol çıkmaz. Karşısına bir duvar çıkmış, duvara toslamış alnımdan böyle şakandan kanlar akıyor. Hala hala yolunun yanlışlığının farkında değil. Bizi milletçe de devletçe de bak şimdiye kadar şey yapıyorduk. Efendim bırak şu pis araba filan diyorduk. Bırak şu pis araba filan diyorduk. Avrupa bak. Bütün Avrupa devletleri bize düşman şimdi. Hep, hepsi aleyhimize çarşıyor. Devletli adamlar da görüyor bunu. Yardımı yaparsa gene taraf yapıyor. Biz biraz daha politik davransaydık çoktan biz bunları avucumuzun içine alırdık Sonra ben mesela gittim Arap ülkelerini gördüm. Emin olun yarın öbür gün onlardan mal ithal etmeye başlayacağız. Şimdi ihraç ediyoruz ya adam yıldırım süratliyle gelişiyor. Suudi Arabistan'da bir şey anlattılar. Adamın birisi bir kümes tavuk ticareti yapmak istemiş Suudi Arabistan'da. Bir adam sertlerden birisi Beş tane kümes yapmış. Hoca şimdi beş tane kümesin böyle bir dini vaazda lafı mı olur? Ne yapalım? Benim mahallemde, benim evimde de bir kümes var derseniz ama sıkı durun şimdi söyleyeceğim rakamı iyi dinleyin. Her kümeste 700 bin tane, her kümeste 700 bin tane civcivi piliç haline getiriyormuş. 3 milyon 500 bin tane piliç yapıyor. Bir ilik yetiştirme zamanında. Adamın birisinin tavuk ticareti. Yarın öbür gün biz eti, tavuğu yumurtayı oradan alacağız. O beğenmediğimiz adamlardan alacağız. Gözümüzü açmamız lazım. Elhamdülillah ticaret biraz gelişmeye başladı. Münasebetler, dostluk münasebetleri vesaire falan. Hala Hala tam ayıkmış değiliz. Hala, hala bize Fransızın ne oyunlar ettiğini anlamış değiliz. Adam hıncını açıkça söylüyor. Ermeniyi koruyor. Senin elçini vuran adamı kolluyor, Amerika da öyle, medeni dediğimiz Kanada da öyle, Fransa da öyle, Avusturya da öyle, Almanya da öyle. Almanya'nın şu işçilerimize yaptığı oyun, hani medeniydi Almanya? Hani kanunlara saygılıydı? Oo, onlar menfaatle sınırlıdır. Onların menfaati bittiği zaman insan hakları da biter. İnsanlık da biter. Karşı tarafın iç yaşama hakkı filan bahis konusu değildir. Onlar Afrika'yı sömürürken istilai zaman lencileri öldürmek için ormanı ateşe veriyorlardı. Ormanın dış tarafına da makineli tüfek kuruyorlardı. Ya ateşte yanacak adam ya da ormandan dışarı çıktığı zaman makineli tüfekle tarıyorlardı. Tıkır tıkır. Gözünüzü açın. Gavurdan dost olmaz demiş dedemiz boşuna mı demiş. Afrika'daki Müslüman köyleri basıp basıp Amerika'daki çiftliklere ırgat alıyorlardı onları. Zincirle çalıştırıyorlardı. Köpek diye hitap ediyorlardı. Dikkat edin çalıştırdıkları adamlara. Sus köpek, gel köpek, git köpek, su getir köpek. Böyle hitap ediyorlardı. Bunları yeni yeni öğreniyoruz. Aslında bizim o ilk köy basıldığı zaman Osmanlı olarak onların yardımımıza koşmamız lazımdı. Bak ne kadar gafil Müslümanız. Kaç asır geçiyor? Üç asır, iki asır geçiyor da aradan ondan sonra vay be benim Afrika'daki Müslüman kardeşlerimi almış da bu şimdi Hristiyan Amerikalı Amerikalı gördüğüm Zenciler meğer aslı Müslümanmış diye şimdi aklımız başımıza yavaş yavaş geliyor. Biz bu cehaletle bakalım ne olacak? Nasıl kullu geleceğiz Allah-u Teala Hazretleri? Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Biraz enerjik, gayretli Müslüman haline gelelim. Bedenimiz biraz sıkıntıya tahammül etsin. Gönlümüz biraz şükürlü olsun, bedenimiz de sabırlı olsun. Dördüncüyü de söyleyelim. Ve zevcetün müminetün salihatün. Mümin ve salih bir zevce. Bu dört şey kendisine verilmiş bir insana, dünyanın ahiretin hayırları verilmiş demektir. Bir daha sayalım. Zikredici bir dil, şükredici bir gönül, sabredici bir beden ve salih bir mümine Eş bu dördüne sahip olduğun bir insan dünya ve ahiretin hayırlarına ermiş demektir. Daha başka pek çok şeyler var. Allahu Teala Hazretleri inşallah önümüzdeki günlerde fırsat verdikçe bunları da size naklederiz. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı İki elem neşrah leke besmeleyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke 33 i̇hlas Şerif mal Besmele.